Lazanallah wa iya'kum min al-nari. Allah bizi ve sizleri ateşten korusun. Tabi bugünkü sohbetimizin mevzusu geçen ki sohbetin devamı olacak. Ben o sohbeti tam nerede bıraktığımız pek tespit edemedim ama herhalde sohbetin seyri içerisinde alaka kendiliğinden kurulacaktır. Hatırlayabildiğim kadarıyla babanın ana ve babanın ebeveyn dediğimiz iki varlığın çocukları üzerindeki hakları ve sorumlulukları idi. Burada takip edilen üslubun seyrine daha çok dikkat çekmiştik. Ana ve baba çocuklarına karşı sorumlulukları çocukların anaya babaya karşı sorumlulukları ele alındığında ikisini birbirinden kopuk birbirinden ayrı ele almamız mümkün değil. Bununla kastım bu sohbette yapılmalı, öbür de yapılmalı. Ama devamlı ana baba hakkından bahsedilirken, ananın babanın çocukları üzerindeki hakkından bahsedilirken, dikkatten kaçırdığımız önemsemediğimiz demiyorum ama bence ihmal edilme önemsememeyi hak eden bir ifade hiç çocuğa öncelikli olarak ananın babanın vermesi, gerekt vermesi gerektiği şeyleri unutuyoruz hemen çocukları isteme yani onlardan talep etme konumuna oturuyoruz Burada babanın çocuğu üzerindeki haklarını hakimiyet hakkıymış gibi iddia etme ancak verdikten sonra istenilen bir şey olur. Çünkü ana baba hakkından bahseden ekseriyetle hocalar belli bir yaşı almış seviyede onun da çocukları üzerinde bir vesayet hakkı var. Herkes hak alma çabası içerisinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hep hak alma yönüyle ele alınan meselelerde başkalarının da bizim üzerimizde öncelikle hakkı olduğu düşünülmüyor. O zaman baba öyle bir konumda çocuğa, ana, baba hakkından bahsetmeli ki bunu aynı anda eğitirken işlemeli. Ayette gördünüz o kısımda. Lokman aleyhisselam çocuğuna nasihat ederken o hitap seyri içerisinde biz çocuğun, muhatabın yaşlı olarak ey oğulcağızım ifadesini alıyoruz. Sonuna kadar hatibin, konuşanın, nasihat edenin bir baba olduğu ele alınıyor. Çocuğuna nasihat ediyor. Tabii ki bir baba çocuğunun yaşı ne olursa olsun devamlı olacağız diye hitap eder. Ama burada babanın çocuğuna nasihatı konumunu ele alırken hangi yaşta olursa olsun baba nasihat etme konumunda. Ama bir babanın 3, 4, 5, 10 yaşındaki çocuğuna nasihatı ihmal edilen kısılmış gibi bırakılıp 30 yaşındaki çocuğa nasihat eder. Oradan başlarsak bence ihmal edilen seneleri ihmal edilen eğitimi üzerinde durulmamış olan bölümü atlayarak çocuğunuzu 30 yaşındaki birisiymiş gibi ele alıp yine çocuğunuz o 60 yaşında olduk olsa siz 80 yaşında yine olcağım diyeceksiniz ama birden ona ondan 20'ye kadar 20'den 30'a kadar olan nasihat bölümü unutulmuş ihmal edilmiş ise sizin ona 30'unda olcağım diye hitabınız ne kadar dengeli bir başlangıç olur. Veyahut daha önce başlayıp oraya kadar gelmiş bir şeyi devam ettirme nasıl olur? İyi bir düşünmek gerekir. Burada bence bizlerin, bizim yaşımızdaki kimselerin bizden biraz daha küçük yaştakiler olabilir. Yanında babası ve çocuğu beraber olan bir toplumda bu mevzuların daha rahat işlenileceği Nazari olarak bir eğitimden öte, pratik olarak da baba bunu çocuğunun yanında, çocuğun dedesine sergilediği ortamla, hem sözlü, nazari, hem de pratik olarak, çocuğun kendisine yapılan nasihatı, babasının kendi babasına nasıl uyguladığını görmesi en hoş olan bir eğitim biçimidir. Bunun için sohbetin bu kısmına, içtimai hayatımızda, yani sosyal hayatımızda ana ve babanın yeri neresidir? Mevzunun başında gördüğünüz gibi. Ana ve baba, devamlı nasihat eden bir konumdadır. İstisnasız, baba çocuğuna nasihat eder bir konumda. Az önceki kısmın şu bölümünü alabiliriz. Birden, 70 yaşına kadar da olsa babası hayatta olduğu müddetçe oğulcağızın hitabını kullanır, bu hakkı sahiptir. Ama bunu 1'den 10 mu, 10'dan 20 mi 20'den 30 mu ihmal edilmemiş devrelerle hareket ettirmesi gerekiyor. Eğitimde kaçırılan fırsatları telafi etme gibi bir gayretten önce zararın neresinden dönülürse kardır mantığıyla hareket edip, ama öğrenilmesi gereken ilkten başlayarak. İlk öğrenilmesi gereken, öğretilmesi gereken şey neyse sıranın başında o var. Senin yaşın 30-40-50 de olsa ilkten başlayacaksın. Senin başladığın yaş önemli değil. Eğitime nereden başlaman gerekiyorsa eğitimin ilk başından ele alacaksın. Yani 40 yaşına kadar ihmal edilen bir devrede benim yaşım 40. 10 yaşındaki bir çocuğun eğitildiği başladığı yerden başlamak abes değil mi gibi bir sözü söyleyemezsiniz. Siz de çocuğunuza bu eğitimi kaçırmışlar, kaçırıp ihmal etmişlerse ya buna 40 yaşındaki gibi insan olarak davranayım, Doğru. 40 yaşındaki birisine herhalde 10 yaşındaki çocuğu azarlar gibi ona nüfuz eder gibi o yaştaki birisine nüfuz edemezsiniz. Bence bu sohbetler için Lokman Aleyhisselam'ın o kıssası bizde her şey için bir başlangıç kabul edilsin. Bu ayetlerin en az hatayla tercüme edilmiş şeklini de ele alın devamlı bir takvim asar gibi nasıl ki her gün takvime gidip bir sayfa koparıyorsunuz ikinci ertesi güne ulaşabilmek için bu kağıdı da böyle tutun bu kağıdın bu sayfanın içerisindeki her ayetin başlığını o konumda bir başlangıç düşünün ana ve babamız içtimai hayatımızda yeri neresi? Şu an nerede? Bunu bu kasıtla ifade ediyorum. Allah onu içtimai hayatımızın neresine koymuş? O ayetlerin başlangı başlangıcında bunu koyduk. Çünkü Allah'ın insana lokmanın çocuğuna yaptığı nasihatla ve vessayna'l insana biwalidayhi hamalat hu ummuhu wehnen ala wehnen wafisahu fi amayni anashkur li <gülüyor> wa bunun bir kısmını genişçe geçen derdi de işledik Allah çocuğa insana anasını babasını vasiyet etmiştir. İlk önemli önemsemesi gereken varlık ana ve babadır. Her şeye rağmen ana ve baba öndedir. İhtimai hayat denilince de neyi kastettiğimizi anlamış olmanız gerekir. İçtimai hayatımızı 40 yaşındaki bir insanla ele alırsak evli çoluk çocuğu olan birisi. Evli çoluk çocuğu olan birisi. Bunun hayatının neresinde? Anası babası. O ana kadar neredeydi? Veyahut nerede olması gerekir? bu üçgen arasında hakikaten yerinde mi? Olması gerektiği yerde mi? Yoksa hayatın süreci içerisinde kendine ait konumu mu muhafaza ederek gelmiş, bizim onunla ilişkimiz geçmişte bizimle olan ilişkisiyle paralellik taşıyor mu? çünkü ilk okuduğumuz ayette biz insana insanoğluna anasını babasını vasiyet ettik tavsiye ettik çünkü hemen anaya geçerek diyor ki o onu meşakkat üzere meşakkatle taşıdı sonra onu iki senelik bir süreç içerisinde yani emzirerek büyüttü bizim onunla ilişkimiz sosyal hayatımızın içinde onun bizimle olan ilişkileriyle paralellik taşıyor mu? Onun bizimle uğraştığı gibi biz onunla uğraşıyor muyuz? Onun bizden hiç bıkmadığı gibi biz de ondan bıkmadan mı uğraşıyoruz onunla? Burada içtimai hayatımızın neresinde? Bir. Bana göre hayatın neresinde? Eşimle beraber olduğumda hayatımızın neresinde? Annem, baban senin nefsinden sana öncelikli mi? Anam, baban senin eşine göre hangisi önde? Senin çocuklarına göre anam, baban sizin hayatınızın neresinde? Senin çocuklarından da mı öncelikli? İşte burada eğer önceden düşünülerek mesela anası babası onu ey oğulcağızım diyerek şu nasihat sürecinden geçirmediyse tabi ki bu duyguların onda ne kadar hareketli olduğunu olup olmadığını anlarız. Yani siz daha küçükten onu ele alıp ey oğulcağızım Nasihatın burasında biz insana anasını, babasını vasiyet ettik. O senin kendi nefsinden de önde, eşinden de önde, çocuğundan da önce onun konumu orada. Şimdi geçen herhalde bunu kısa geçtik. Ben 60 yaşında çocuğu olan, torunları olan birisi olarak ana ve babanın çocuğu üzerindeki haklarından bahsederken ne kadar müessir olurum veya evet, 20 yaşında bir delikanlı burada benim yerimde olsa ana baba haklarından o bahsetse hangisi müessir tesir edici olur dersiniz genç birisinin ana baba haklarından bahsetmesi daha böyle tesir edicidir. Ben 60 yaşında 20 yaşındaki bir gence Allah'tan kork. Fuhuş, zina gibi şeylere tevessül etme, hevana uyma desem, 60 yaşındaki bir insanın söylediği bu sözlerin onun üzerinde hiçbir tesiri olmaz. Bazen çocuk baba ilişkisinde bile çocuk duyduklarıyla bildikleriyle bazen babasına diyebilir sen neydin o yaşta ama 20 yaşındaki bir genç kendi yaşındaki birisine Allah'tan kork nefsini fuhuştan hevana uymaktan uzak tut dese kendi yaşındaki birisi bunun sözü daha müessir olur ister istemez seyir böyle o zaman biz burada babanın çocuğuna olan yükümlülüğünü nasihat şeklinde ele alırken daha küçücük çocuğuna ey olacağızım deyip bu nasihat sürecini başlatıyor. <gülüyor> bu süreçte ne kadar kopukluk var? Herkes kendisinde bunu tespit etme imkanına sahiptir. Yani oturur şöyle yaşı bu süreç içerisinde evliliği çocuk sahibi olduktan sonraki halinde babası daha hala nerede? Bir kere bu hayatımızın sosyal hayatımızın merkezine ta evle, evliliğin başlangıcında biz anamızı, babamızın nerede olduğunu çocuklarımıza mevzu gelecek. Çocuklarımızın ana ve babalarını, yani bizim ana ve babamızı seçme hakkımız yoktu. Var mı? Yok. yok. Akrabalarımızı seçme hakkımız yok. Ama bir erkeğin eş seçerken çocuklarının anasını seçme hakkı var. Bir babanın kendisine eş seçerken erkeği kastediyorum. Çocuklarının Ana, e, çocuklarının anasını seçme hakkı var. Baba çocukların anasını, ana da çocukların babasını seçme hakkına sahip. Böylelikle çocuğunun ded, ana tarafından dedesini, dayısını, teyzesini seçme hakkı var. Kadın da aynen baba tarafından büyük anne, dede, amcasını, halasını seçme hakkı var. Eğer önceden bu seçme hakkını kullanmamışsak ben ictimai hayatımızda bu seçmeyi çok sathi, yüzeysel, önemsemeden bir seçme olarak geçiştirdiğimizi düşünüyorum. Dinde, dini eğilimi olan gençlerde pek ötekilerden farklı ele almıyor bunu. Ne olursa olsun bir gencin gözünde öncelikli olan kızın güzelliğidir. Veyahut zenginliğidir. Zenginliği ekseriyetle kız düşünür. Erkeğin zengin olmasını. Dindarlığından öte kızın anası babası da buna yardım eder. Onun için çokça fakir gençlere pek kız verilmez. Daha eli ekmek tutmuyor çoluk çocuğuna nasıl bakacak diye tenkit edilir. Tabi bu tercih yaparken iki tarafında öne getirdiği şeylerle öne getirilmesi gerekeni iyi tespit etmek gerekir. Erkek kadın da nadiren zenginliği arar. Öncelikli güzelliğidir. Erkekte pek yakışıklılık aranmaz. Kız bunu düşünür ama ele ekmek tutsun da çoluk çocuğuna baksın gerisi önemli değil der. Asıl olan budur. Bu tercihte bir eksi varsa dindar yerine ha dindar, dindar olanı, dini eğilimi, ağırlıklı olanı tercih eder görünse de canım hem dindar hem güzel olsun ne olacak? Hem de zengin olsun diyebiliyor. Bunlar o an kendimize avuttuğumuz sözler olduğunu hiç unutmamamız gerekir. Bu avutmanın faturası sonraları çok pahalıya ödettiriliyor. Çok pahalıya. Bu sefer evlenirken eşe iki tarafında birbirine dayatması demeyeceğim ama olmazsa olmazlarını iyi tespit etmesi gerekir. Önce dindar olanı seçeceksin. Çünkü seçtiğine göre dayatma demeyelim dedim ama böyle olsun. Koyacağın şartları kabulde, hoş. Şu an dindar olanla olmayanında getirdiği şartlar aynı kız tarafını söylüyorum. Bak her halükarda benim annem babam benim hayatımın merkezindedir benim hayatımın merkezindedir. Çocuğuna nasihat etmeden önce o olacağız diye sen çocuğuna canlı, onun anasına ananın, babanın yerini tespit etmediysen yeri burası diye ondan sonra senin çocuğuna ana baba hakkındaki vereceğin nasihat öğüt hiçbir şey yapmaz. Çocuk aynı şeyi anasının da dedesini, babaannesini hayatlarının merkezinde olduğunu göstermeli. Yaşadıkları o evde ana baba görünmüyorsa çocuk bir kere bu görüntüyü yakalayamıyor. Ayda bir ziyaret edilen ana baba hele şimdi senede bir babalar günü, analar günüyle anılan ana baba olmuşsa bu bir kere olması gerektiği yerde çocuk büyük babasını, büyük annesini görmüyor demektir. Bunu kıza, çocuğunun anasını seçerken, çocuklarının anasını seçerken, bak benim anam babam benim hayatımın merkezinde. Sen de ancak bizden olan çocukların hayatının merkezine böylece oturursun diyebilmelidir. Bu eylemi de gündeme getirirken Allahuazza ve celle'nin buyurduğu gibi "Ve kadâ rabbuke en lâ ta'budu illâ iyyâhi ve bil vâlideyni Allah Rab'bin yani sadece kendisine kulluk etmenizi ve anaya babaya iyilikte bulunmanızı emretti. Allah sadece kendisine ibadet edilmesini ve ananıza, babanıza da iyilik etmenizi emretti. Burada tek kendisine, sadece kendisine ibadet edilmeyi emrettikten sonra da hemen anaya, babaya iyiliği emretti. Bu ne anlama gelir? Nasıl ki Allah'a kullukta tek olarak seçtiysen iyilikte de anan baban öncelikli olarak tektir. Çünkü anana babana iyiliğin Allah'ın bir emri. Yani ona kulluk eyleminden bir cüzdür. Belki bütün ibadetlerine nüfuz edebilecek bir cüz öncelikli olarak. Geçen sohbette mutlak söylemişizdir. O zaman ana ve baba Allah'a kulluğumuzdan sonra tek Allah'a olan kulluğumuzdan sonra iyilik yapmamızda, iyi davranmamızda öncelikli sıra onundur. Ne sen ondan öncedir, nefsen ne eşin ondan öncedir ne de senin çocukların. Ne de senin çocukların. Önceliğe hani bazen sohbet esnasında bu gibi mevzularla alakalı olduğu için anlattığım bir kıssayı duymuşsunuzdur. Birisinin çocuğu soğuk bir günde çatıya çıkıyor. Bir şeyler yapıyormuş. Şu rüzgarlı baba çıkıyor, oğlum orada üşüyeceksin diyor. Yok baba üşümem diyor. Biraz daha ısrar ediyor, biraz daha. Ya baba üşümem diyor işte. Yani üşüsem bilmeyecek miyim? Torunu varmış, içeri giriyor, çocuğu alıp kucağında dışarı çıkıyor, çattının üzerinde babasının kucağında çocuğunu gören baba çocuğu üşüteceksin diyor. İşte oğlum sana bunu anlatma çalışıyorum. Bak şimdi anlamadığı bir şey sözden anlamıyor, anlamadı. Hatta diklendi, 30 yaşında delikanlı ya, oğlum şu üstüne doğru dürüst bir şey giy. Banyo yapıp yaptıktan sonra çıkma dışarı biraz kurulan. O şimdi hava ata ata sağını solunu düzeltir. Yani ben üşüyeceğim de anlamadın mı yani? 10 yaşında çocuk muyum bana nasihat ediyorsun? Çocuk babası için devamlı çocuktur. Çocuk 60 yaşında ana baba 80'de olsa onun yine çocuğudur. Anlatmak istediği şeyi o anlamadı ama çocuğunu o konumda görünce anlayıverdi. İşte baban da sana aynı duygularla hitap ediyor. O zaman ba anayı, babayı kendi nefsinden öne alıyorsun. Çünkü Nastara baktığımızda ileride gelecek her şeye rağmen sen de malın babanısın. Sen de malın babanısın. Ananın babanın senin üzerindeki velayet hakkı hayatta oldukları müddetçe devam eder. Senin on kuşak torunun da olsa, baban hayattaysa onundur. Senin yaşın sahip olduğun nesil hiç önemli değildir. O zaman şu anayı babayı çocuğun anlayabileceği bir süreçle bunu ona anlatmak gerekir. Ha, burada şimdi anasını seçerken, çocukların anasını seçerken çocuğun kendi anasını seçme hakkı yok. Senin çocuğun anasını seçme hakkını da Allah senin eline vermiş. Kendini eş seçiyorsun, bir de çocuğuna ana seçiyorsun. Kendi hakkında sızkalasam bile çocuğun çocuğumun hakkında sızkalamayayım diyemezsin. Kendin için seçtiğin neyse anası da o olacak. O zaman evlilikte eş seçerken içtimai hayatımızı oluştururken dikkat etmemiz gerekiyor. Ha Önceki olan ihmallar ihmallerini önemsememeni sonra arızaları görününce basit ödenen faturalar olarak düşünmeyeceksin. Bu gibi meselelerdeki hatalar hayatta bir keredir. Yüzde doksan telafisi yoktur. Yüzde doksan telafisi yoktur. Aksine nesilden nesile geçebilecek bir bela olur bu. Anasını, babasını, hayatının merkezine oturtamayan birisi artık kendisi de o hayatın, çocukların hayatının merkezinde görmemelidir. Bunu istememelidir. Çünkü isteme hakkı yok. O zaman çocuklarımıza nasihat ederken onlara nasihatımızın üzerinden o nasihati kendimize yaptığımızı unutmamalıyız. Bunu anladınız mı? Aslında o çocuk nasihat senin çocuğuna değil kendine olmalı. Hayattalarsa zararın neresinden dönerir? dönersen kardır diyerek hemen anayı babayı hayatın merkezine çekeceksin. Neden bunun telafisi yüzde seksen mümkün değil dedim. Bu hata bunun hata olduğunu kırk yaşında anlamış. anam baban daha hala hayattaysa ki ileride gelecek hadis-i şerifte anası babası yaşlandığı halde daha hala cennete giremeyene yazıklar olsun diyor. Şimdi 30 yaşına kadar kendini buna alıştırmamışsan 40 yaşına kadar ondan sonra o babayı o hayatı merkezine zor getirir korsun çünkü sana güvenmez. O güven gitmiştir. Onun için bu gibi meselelerde hata tela hatalar bir kere olur ve telafi edilmesi Zor olan hatalardır. İstesen bile hatanın neresinden dönersen kerdir diye bunu başaramayacaksın. O zaman bu gibi sohbetler, bu gibi nasihatler anlık işlenildiği an insanı heyecanlandıran, duygularını harekete getiren, sohbetten sonra Tohbet bitince unutulur nitelikte olmamalı. Çünkü hemen telafisine gidilip nereden dönersen ne kadar kurtarırsan seni eyleme itmelidir. Bizim geciktirdiğimizi çocuklarımız geciktirmemeli. Benim geciktirdiğimi bir arkadaşım geciktirmemelidir. En azından biz bu hatayı başkalarının bu hataya düşmesini önleyerek onlara nasihat ederek hatta bir ne kadar çocuğundan sen ana baba hakkını istiyorsan ne kadar babana o hakkı teslim ettiysen bundan fazlasını da isteyemezsin. Bence bu çok tehlikeli bir bunun ki Allah tek kendisine ibadet edilmesini emrettikten sonra anaya babaya da iyilik edin sözünü. Yine yukarıda Lokman suresinin başlarında geçtiği gibi biz insana anasını babasını vasiyet ettik. <gülüyor> İlişki kurman için geçen sohbette geçti. Onu zahmet üzere zahmet taşıdı. Zahmetle taşıdı. Ve iki senelik bir süreçle emzirdi, onu besledi belli bir süreç çocukluk devresinde onu korudu, himaye etti. Bu neden? Anaya, babaya karşı görevini rahat yapasın diye sana geçmişini hatırlatıyor. Bence o geçmişi hatırlama çok önemli. Birçoğunun zihninden silinmiştir. Neden? Herkes anasının babasının kendisi küçükken, merhamet, şefkatle onunla uğraştığını bilir ama o günleri hatırlar mı? Hiç kimse anasını emdiğini hatırlamaz. Hiç kimse anasının altındaki pisliği temizlediğini hatırlamaz. Bunlar cidden olmuştur ama biliriz, hatırlamayız. Neden? Bize hatırlatılıyor bunun için. Çünkü ama çocuklarımızda bunu görüyoruz yaptığımızda. Ama ne yazık çatırın üzerindeki çocuğa nasihat eden babayı anlayamıyor. Kendi çocuğu ortaya çıkınca anlıyor. Ve bence benim kanaatim çok erken evlenmenin faydalarından birisi bu. 18 yaşında evlenen bir erkeği düşünün. 16 yaşında hanım hanım yetiştirilmiş bir kızla. 19 yaşında kucaklarında bir çocuk olduğunda ekseriyetle ana baba hayatta. Anası babası ikisinden birisi yanında yaşlandığı halde daha hala cennete giremeyeni yazıklar olsun sözü nasıl bir ifade ağırlığı taşır dersiniz? Sence ne diyor? Burnu ha? Burnu diyor da anlatmak sorduğumu değil bak daha hala anası baba yani anası babası ikisinden birisi yanında yaşlanır da daha hala cennete giremediyse nasıl ağırlıkta bir ifade bu? Hata edenleri hatanın neresinden dönersen kârdır diyenlere hitap eden bir söz bu. Anası babası ikisinden birisi yanında ihtiyarlamışsa daha hala cennete giremediyse onlara gerekli önemi veremedi, veremeyip onları olması gerektiği yere taşımadıysa. Bu bir tehdit değil mi? O zaman hemen zarardan dön anlamında. Ama ne kadar dönebilirsin? Ne kadar bunu gerçekleştirebilirsin? Bu meçhul. Neden? Toplumda da bunda birbirimize yardım edebilecek bir ortamı Hatırlamamışız biz. Şimdi eşini, çocuklarının anasını seçerken bunu ön şart olarak koşul olarak koymadıysan sen koymadıysan, o koymadıysa o koymadıysa, o koymadıysa oluşan bu toplumda ana baba hiçbirinin hayatının merkezinde olmazsa ne olur? Ama bu anasını babasını hayatını merkezine koymuşsa, bu koymuşsa, bu koymuşsa, bu koymuşsa, sadece bu koymamışsa, o ortamdan rahatsız olur. Herkes bunu ayıplar. Hmm. Heh, o hayat da oluşturulmamış. Toplumumuz her yönden birbirimizi isyana teşvik eden bir toplum. Değil mi? Hmm. Eğer anasını, babasını, hayatını, merkezine oturtamayan bu toplum içinde ya babaya karşı kusur eden bir insan 99 adam öldürene yapılan nasihat gibi senin bu işi becerebilmen için şu toplumu terk etmen gerekir desek anasını babasını hayatını merkezine oturtmuş hangi toplum vardı oraya git diyelim onu orada görsün yaşantılı bir biçimde görsün diye bence anamızı babamızı içtimai hayatımızın neresine oturtmak gerekir diyorsak o hayat var mı bizde? Bu da bir musibettir. Burada meselenin imkansızlığını değil, zorluğunu anlatabilmek için bu ifadeleri kullanıyorum. Yani o kadar birbirimize yardım etmeliyiz ki, tek kişinin gayretiyle bu olacak iş değil. O zaman şimdiki gençleri öyle bir konuma etin Fırsatı kaçırdık bize ne derler nasıl bakarlar bilmem ama bakın gençler evlenirken çoluk çocuğunuzun anasını seçerken ona gittiğinizde ananızı babanızı hayatınızın merkezinde gösterin. Bunu kabul etmeyin hiçbir kızı siz de kabul etmeyin. Değil mi? Bunu kabul etmeyin hiçbir kızı siz de hayatınıza kabul etmeyin. Çünkü dindarı seçerken Ananın babanın ehemmiyetini, önemini, konumunu, onun da anasından babasından duymuş olması gerekir. Burada Lokman erkek çocuğuna hitap eder bir konumda ama bu ifade kız çocuğunu da içine alır. Çünkü ana olaca olacak, ana olma namzet, baba olma namzet ikisine birden hitap ediyor oğlan da kız da anasına babasına aynı nitelikte davranacak. Ama oğlanın sorumluluğu farklıdır. Ama ana olarak birisinin ona karşı yükümlülüğü, onun ana anne baba, baba onun ana gibi yani ebeveyn gibi çoluk çocuğuna bir sorumluluğunun gündeme gelmesi mevzu bahisdir. O zaman biz bu süreç içerisinde anasını seçerken çoluğumuzun çocuğumuzun Anamızı, hayatımızı merkezine oturtmamız gerekiyor, anamızı, babamızı. Sonra bu süreçte o eğitim, oğulcağızım dediğin söz, çocuğu kulağında onu rahatsız eden bir ses gürültüsü mü? Ona name gelen, name gibi gelen bir ses mi? Bence ölçün. Oğlum şunu yap, az önce çatıdakine örnek verdim ya. Oğlum bu ne et dediğinde. Değil mi? Üçüncü. Ya baba anlamıyormuz gibi söz söyleniyorsa babanın o çocuğa olan hitabı kulakları tırmalayan bir gürültü. Bu şimdi nasıl oluştu? dersiniz. Ben kendim yokluyorum bu yaşta. Benim annem 83 yaşında artık çocuklaşmış bir tabiatta Allah Allah bu dersleri yapan benim bu sohbetleri insanlara işleme çalışan benim Annem bir iki şeyi konuşunca yani anne diyor İkin de üçüncü de on listeği kulağımı tırmalıyor Sonra düşünüm ya bu nasihati yapan benim bu söylediğim sözlere ben nasıl ters düşüyorum dediğimde ben ta geriye gidiyorum. Küçüklüğümden o sesi o sesi name gibi algılamadık biz. Hangi yaşa gelirsen gel kendini iknada zorlandın, zorlandın bir konuma düşüyorsun. O ses name gibi gelmedi bize. Bu da ta baştan geliyoruz şimdi. Tercihleri yapa yapan. Anadolu'da hayırsız çocuklar için kullanılan bir ifade var. Bence ekseriyeti buradaki insanlar hepsi Anadolu çocuğu. Hayırsız çocuğa ne derler toplum içinde? Besmelesiz. Ha? Besmelesiz. besmelesiz. besmelesiz. Sohbeti dinlemedin değil mi virükseldekine? Ona besmelesiz derler. Ne anlam taşır bilir misiniz? Besmelesiz derler yani besmelesiz peydahlanan bir çocuktur. Eğer eşine yaklaşmak istediğinde şeytanın şerrinden Allah sığınması gerekir. Ve o çocuğa zarar veremez düpededen. Bence belki 60 yaşında da olsa kulağımızı tırmalayan ananın o sesi Yavrum diyen ananın, babanın o sesi nasıl bizi rahatsız eder dersiniz ki? Hem bu bilgilere sahipsin, insanlara nasihat ediyorsun. Böyle bir konumda rahatsızlık mevzu bahisi varsa bence ta geçmişe dönmemiz gerekiyor. Bu ortamda da herhalde bu işi anladınız. Birçok sorunda yani psikologlar, ruh bilimcileri dedi denilen adamlar bir insanın hayatındaki bazı sorunları temelden tespit edebilmek için küçükken yaşadığı şeyleri ona sorardı. Ha, ve biz de bunu sorgulamaz zorundayız. Ha, o zaman dikkat edin. Anasını babasını iyi seçmişseniz, anasını babasını iyi seçmişseniz, ananızı babanızı da o hayatın merkezine oturtmuşsanız, yani ona kabul ettirtmişseniz, olmazsa olmazsa yani kırmızı çizgin benim, budur. Bana olan kusurunu bağışlayabilirim. ihmal karlığını bağışlarım. Ama anama babama olan kusurunu sen yüzde yüz haklı da olsan bağışlama. Bir sendelenme olur. Arıza olur. Ne olur? Hangi kız bu şartlarla sizin evlilik teklifinizi kabul eder? Ha? bak bunu rahatlıkla söylüyorsunuz değil mi bak şimdi sen acaba o teklifi kabul edilecek erkek misin şimdi o teklifi kabul edilebilecek erkek misin şimdi ağırlıklı ifadeler erkeğin sanki o süreci yürütmesi gerekirmiş ki kullanırsa kullanılsa kadın da aynı şartı koşacak Ha, o diyemeyecek sana. Anamı babamı, anam babam benim hayatımın merkezinde diyemeyecek kadın. Çünkü herkes kız olarak kocasının anasını babasını merkezine oturtturur. Allah'ın neden böyle bunu hükmettiğini biz düşünmezsek pek anlayamıyoruz. Mesela miras da erkeğe bir, kıza yarım. Herkes bunun bir haksızlık olduğunu düşünür. Kıza yarım verilir. Ama kız ayrılsa geri döner, baka bakacak onlara. Kıza anası, babası, kardeşleri bakacaktır. Erkek kazanan kadın değil bir yerde. Burada da bunu oturturken, Kadının da bir tercihi var. Kadın küçükten küçükten eğitilirken kocasının evindeki yaşaması gerektikleri ona da öğretilir. Yani oğlunuza nasihat ederken onu bir erkek gibi yetiştirme, kızı da kız gibi birisine eş olabilecek. Oğlunuzu koca olabilecek, kızınızı da eş olabilecek bir nitelikte. Sen nasıl bir kız bekliyorsan eşit nasıl bir gelin bekliyorsan kızın da bir yere öyle bir gelin gidiyor. Doğru mu? Yani bunu devamlı karşılıklı düşünmelisin. Kızının ne kadar ezilmesini istemiyorsan gelen gelinin sana kocasının anasına babasına ne saygılı olmasını istiyorsan kızına da kızım gittin yerde senin hayatının merkezinde artık kocanın anası babası olacak. Aynen bana geline, gelecek olan gelinin de ben hayatının merkezindeyim. Hemen karşıdakinin yapması gerektiği şeyleri bizim onun üzerinde hakkımızmış gibi görerek hak talebinde bulunma, Şahin Atmaca gibi işin üstüne konma niteliği taşıyor ama hiç onun koyduğu şartlar düşünülmüyor. O zaman çocuğumuzun anasını, babasını seçerken bunlar ihmal edilebilen teorik, yani nazari olarak verilen bilgiler değildir. Tamam, çocuğunuza karşı şöyle bir göreviniz var. Anaya, babaya karşı çocukların şöyle bir görevi var derken herhalde bir psikoloğun insan hayatındaki bazı sorunların temellerini araştırırken geçmişteki yapılan hataları öğrenip onları bildikten sonra belki tedavi yapabilirim ümidiyle yaklaşır. Çünkü geçmişteki açılan yaralar, ihmaller neticesi oluşan sorunlar sonradan tamir edilirken büyük zorluklarla tamir edilir. Burada her yaş sınıfı evli bekar, Evli ama çocuğu yok. Çocuğu olanla Ve öyle olmuş ki 13, 14, 15, 16 yaşında evlenecek çocuğu olan insanların hepsinin kendi tedbirini düşünerek alması gerekiyor. Yaş ne kadar geçmişse geçmiş hiç önemli değil bu noktada. O zaman eğer besmelesiz peydahlanana kadar geldiğimizde bu çok basit görünür bize ama Allah Resulü bunun önemini vurgulamış. Besmele ile peydahlanan bir çocuğa şeytan zarar veremez diyor. Kadar. Ha, bu ihmal edilirse bir kere ihmal edilir. Ondan Allah sana bir çocuk ihsan ettiyse ne olur? Bu bir hata. Hatanın neresinden dönersen kar çocuk peydahlandıktan sonra herhalde besmele çekilmez. Hı. Bütün bunları anlatırken e, bunun zorluğunu anlatmak istiyoruz. İmkansızlığını değil. Burada. O zaman burada bir eş seçerken dindar olanı seçiyorsun. Çocuğu eğitirken erkek ve kadının sorumluluğunda Ayet-i Kerime'nin başında hemen bir insana anasını, babasını tavsiye ettik. Hemen hamolethu ummuhu vahnen ala vahnen yani kendisinden sonra şükredilmesi gereken kendisine, sadece kendisine emredilen kulluktan sonra anayı, babayı zikrediyor babadan önce de hemen anayı koyuyor merkeze. Öyle mi? Çünkü burada biz insana anasını babasını tavsiye ettik. Ve anası onu meşakkat üzere meşakkatle taşıdı diyor. Neden anayı öne alıyor? Herhalde çocuğun üzerindeki hukukunun babaya nispeten daha çok olmasından dolayı. Çünkü gelen Nastarın hepsi bize buna anlatıyor bunu anlamak kolay da ama neden öne alınıyor bence eğitimde ananın babanın çocuk üzeri an, ananın çocuk üzerindeki nüfuzu imkanları diyelim kullanacağı vesileler babaya nispeten daha ağırlıklı ve önemli öyleyse bence bugün bayanlarla da oldu kadın ve erkek içtimai hayatımız denildiğinde bir aile düşünülüyorsa kutsal bir aile yapısı düşünülüyorsa bu, hay bu hay hayatı oluşturan kadın erkek el alınında hangisinin eğitimi daha önemli dediğinizde Hangisi öncelikli olur? Çünkü seni de yetiştiren bir ana. Peki, anayı babayı hayatımızın merkezine oturturken oturtmamız gerekir dedik, görevimizde o ya. Hangi anayı babayı oturtacaksın? O da bu ihmarda bulunduysa. Çünkü çocuğu da eğiten öncelikli ana kızı da eğiten anadır. Ananın terbiyesi babaya nispeten çocuk üzerinde daha nüfuzludur. Anaya daha çok yakın isteder çocuk kendisini. O zaman kadının eğitilmesi erkeğe nispeten daha önceliklidir. Doğru mu? Peki eğitimde kadın bu hayatın neresinde? Hıh? Ha? Yok. Onu öyle demeyeceğiz. O yükseklikle anlatılacak bir şey. Hiçbir yerinde değil. Şimdi Allah'ın onu önemsemesi, Allah'ın çocuklara anayı önemsetmesi, eğitimde kadının önemini yakaladıktan sonra kadın bunun neresinde? Hiçbir yerinde. O zaman biz, ananın babanın oturtulacağı hayatın merkezinde oturan ana, onu oraya oturtacak eş dediğimiz kadının da eğitilmiş olması gerekiyor. Sen birisine eş olarak vereceğin kızını, ana olarak da baba olarak da hazırlaman. Onu hem bir kadın olarak eğiteceksin hem bir ana olacak nitelikte onu eğitmen gerekiyor, çocuklarını eğitecek bir muallim tipinde eğitmen gerekiyor. O zaman burası da noksansa ben anayı babayı hayatın merkezinde olması gerekirken oraya koyamamanın arızalarını anlatmak istiyorum burada. Bunu anladınız mı? O zaman ne yapmamız gerekir dersiniz? Var olan sorunları Bilmek teşhis neye götürmeli? Tedaviye. Tedaviye. Onu sadece bilmek o sorunu tedavi eder mi? Etmez. Etmez. O zaman eğiteceğimiz, eğitilmesi gereken kızımızı, çocuğumuzun anasını babası, anasını herhalde birçoğumuz hemen 30 yaşında eğitmeye başlayacak. açılmış bir mesafe var. Uçuruma dönüşmüş bir mesafe değiliz biz. O zaman hemen öncelikli kızlarınızı eğitin. Onu eğitecek ana. Sen ne yapıyorsun şimdi? Eğitimde ana baba merkezde olması gerekirken sen onu yabancı birisine veriyorsun. Yabancı birisi onu bir muallim gibi eğitir, ana gibi eğitmez. Şimdi ananın çocuğu eğitmesiyle, kız çocuğunu, onu sadece eğitmiyor, terbiye ediyor analıkla. Yabancı muallime bir kadına götürseniz, kadın belki ne kadar salih olursa olsun onu bir kadın olarak eğitir. Ana olarak eğitmede neden? Analık terbiyesini veremez. O zaman kadının tekstilde değil, tarlada orada burada değil. Orada burada tezgahtarlık yaparak değil. Kadın çalışacaksa cidden çalışsın. İnsan yetiştiren atölyede çalışsın önce değil mi? O atölyede herhalde ailedir. İnsanlar ananın yapacağı bir eğitimi dışarıdan telafi etmeye çalışırlarken bir öğrenciye harcanan para bir kadının çalışarak kazandığı paradan daha fazla biliyor musunuz? Neden bir ana olarak maaş bağlanmaz ona o zaman? Senin dışarıda harcadığın milyarların onda birine o çocuklar daha rahat terbiye edilir. Bu mantığı yakaladınız mı? Ne dedim Kemal? Eğitmesi Eğittiği gibi terbiye ediyor ana gibi. O zaman ana-baba hayatın merkezinde öğretmen olarak da var. Lokman aynı zamanda baba değil, bir öğretmen değil mi? Anayı babayı öne aldı, anayı babanın önüne aldıysa anada terbiye yönü daha ağırlıklıdır. Çocuğun üzerinde. Belki baba bir eğitimci, ana bir terbiyeci niteliği taşır. o zaman ana, baba, öğretmen olarak da hayatın merkezinde değildiyse, onu ana, baba olarak oraya merkeze götürmek cidden zordur. Bunu anladınız mı? O zaman kadının ihmal edilen, kadını dışarı sokağa atıyorsun, sen çocuğu eğitmeye çalışıyorsun. Kadın çalışsın ama insan ihmal eden, Atölyede çalıştı Senin dışarıda bir talebe harcadığın paranın onda birine kadına bir aylık bağlasan o kadını onu evde rahatlıkla terbiye eder. O zaman içtimai hayatımızdaki bozukluk rastgele bir bozukluk değil çocuklar. Bununla kastettiğim şey ufkunuzu çok geniş tutun. Ee, timsah gözü dendiğinde ne olduğunu biliyor musunuz? Yok. Timsah gözyaşı demedim. Ne demek Hakan? Yok, kaç dereceyi görür derseniz timsah? Bakış açısı geniştir. Yani timsah bu gözü dediğinde bu kasteder. O zaman sorunları önemseyin biz önemsemesek bile o sorunlar önemsiz değil. Yani bizim önemsemememizle onlar önemsenmeyecek sorunlar olmuyor. Hayatımızı mahvediyor. E, tesettür sohbetlerinin başında o sohbetleri dinlediyseniz ben şöyle bir ifade kullanıp bir iki paragraflık eğer bir toplum ifsad edilmek isteniliyorsa Önce o toplumda kadınlar ifsad edilir. Kadını ifsad ettin mi zaten kadınlar o geri kalanı da kendileri rahatlıkla ifsad eder. Bunu anladınız mı ne demek? Bakın geçmişte helaka uğramış bütün kavimlere bakın. Orada ilk ifsad edilen kadınlardır. Kadını ifsad ettin mi her şeyi ifsad etmişsindir. O toplum bitmiştir. Kadını ıslah ettin zaman da o toplumu ıslah edersin. Ha. Öyle bir kadın yetişmeli ki bunu belki edebi bir ifade tipinde kullanırlar ama gerçeğini hiç yaşamak istemezler. Her başarılı erkeğin arkasında olması gereken o ama vallahi değil. Her bozuk erkeğin arkasında bir kadın var. Gerçeği bu şimdi. Neden? Bunu mutlak çokça duydunuz. Allah Resulü Hira'daki ilk vahyi aldıktan sonra eve döndüğünde beni örtün örtün diye korkarak geldiğinde Hatice Validemiz ne oldu? Bu korkun niye? Böyle böyle oldu diyor. Seni korkman gerekmez ki. Sen fakirleri himaye eden, yetimleri koruyan birisisin. Sana bir kötülük isabet etmez, diyor. Nebi namzeti birisine bir kadın, Ha, e bununla da yetinmiyor bak Hatice validemiz. Yapacağını yapıyor, hemen alıyor, amcasının oğlu Varaka'nın yanına götürüyor. Doğru mu? Neden? Varaka, Tevrat, İncil, eski kitapları okuyan birisi. Yani nasihat edeceği yere kadar ediyor, onasını alıp daha fazlasına götürüyor. Kadın, bu. İnsanın dünyada sahip olabileceği en iyi meta nedir? Salih bir kadın. Sahip olabileceği en güzel bir meta nedir? O da kadındır. Düşün, Nebi, Resul-ül birisine kadın nasihat ediyor. Bakın, hırsızlık yapan evli bir erkek, erkeğin aslında eşi yatar. Doğru mu? Harama tevessül eden bir erkeğin arkasında bir kadın vardır kötü. Kötüye tamamen meyletmiş bir kadının arkasında fuhşa giden bir erkeğin arkasında da karısı vardır. Bakın, bunu çok rahat görürsünüz. Öyleyse eşlerimizi seçerken çocuklarımızı. Bunu belki ana baba bunu dediğinde yapın anlamında demiyorum. Bunu Avrupa'da biraz yanlış anladılar ama sonradan düzelttik. İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'la bir kıssası zikredilir. İsmail evde yokken ava gider. Eşi evde İsmail eve döndüğünde birlerinin geldiğini hisseder. Bugün birisi mi geldi? Yaşlı birisi geldi diyor. Çok yaşlı. Ne, ne yaptı? Selam verdi. Halattır sordu. Eşin nerede? Avda dedim. Geçimine nazar çok sıkıntıdayız dedim. Sonra ne dedi? Kocana selam söyle. Eşini değiştirsin. Hmm. o benim babamdı diyor seni boşamamı istiyor tekrar İsmail Aleyhisselam evleniyor tekrar böyle bir şeyden eve gelince eşine diyor ki bugün birisi mi geldi evet yaşlı birisi geldi seni sordu yok dedim avda dedim e ne dedi bana nasıl geçindiğimizi sordu ben de Allah'a hamdolsun, şükürler olsun Zerbim'e dedim. Evde ne bulduysam ikram ettim diyor. Ne dedi diyor? Kocana selam söyle, eşiğine sahip çıksın. Bence bunu bazen biz okurken hikaye gibi okuyoruz. Bakın, bulunduğu halden şikayetçi olan bir kadın, hayırlı bir kadın değil. Bu belki illa ana baba böyle dediği için yapılması gereken bir şey olarak hemen anlayamasak bile anlayamadığımızdan diyorum. Böyle bir kadında hayır yoktur. bakın. Doğrudur. Hayatta belki bir şikayeti var onun. Doğru. Ama yine de her halükarda Allah'a hamd ediyorum. Ve o söyle eşiğine sahip çıksın. O benim babamdı diyor. Sana sahip çıkmamı istiyor. Aha bu kadını dörderle yapış. Bunlar bizi hayatımızda yönlendiren sözler, nasihatler, ibretlerdir. Öyle bir ortam oluşturmalıyız ki bence anayı babayı hayatımızın merkezine oturtmadan önce öyle bir ortam açacağız ki Yeni evlenenler, evlendikten sonra herkes birbirini didik didik ditsin. Öyle mi? Herkes söylesin. Bir erkek böyle mi olur? Bir kadın böyle mi olur? Bir ana baba böyle mi olması gerekiyor? Bence öğrenmenin en güzel yolu hataralımızın varlığını tespit ettikten sonra birbirimizi nasihatla mı, tenkitle mi bu hale getirmemiz gerekiyor. Çünkü bazı şeylerin tenkidini az önce dediğim gibi inan sadece size bir hikaye tipinde nakletmek istemedim. Ben 60 yaşındayım. Benim annem 83 yaşında. 2 3 kere tekrarladığında sanki o ses kulağımı rahatsız ediyor bakın. Ha. Bunu ben gündeme getirme zorundayım. Bu nasihatı yaparken yani bunları dolu dolu yaşadığımı yerine getirdiğimi düşünmemek gerekir değil mi? Bazı sorunları ki Ebu Süfyan'ın kıssasını size münasebetine göre anlatıyorum. Hani orada yalanı kendime yakıştırsaydım dışlanmayacağımı bilseydim söylerdim deyince. Burada ne anlıyorsunuz? Değerli, toplum şöyle. yalan söyleyeni hemen dışlıyor hemen ayıplıyor bizde bu durdu kimse kimseye karışmıyor anasını babasını toplumun önünde dövüyor kimse ağzını açamıyor ha. toplum bir hata yaptığında herkes o hataya karşı çıkmalı eğer benim yaptığım hatalara toplum bana karşı çıksa benim annem baba tavrımı görerek bunun babasına bile hayır olmamıştır ki benim kızıma olsun diye ona kız vermez. Oğluna kızını almaz bunlar bu ailede böyle büyüdü diye. Ebu Süfyan'ın korkusu toplum ayıplamayacağını bilseydim kendime yakıştırsaydım bunu orada yalan söylerdim diyor bak. Yalan söylemek için düşmanını alt etmek için ortam hazır. Ama toplum buna müsaade etmeyecek bir konumda 99 tane adam öldüren insana da burayı terk et denmesinin sebebi nedir? Bu hataların tok çokça yapıldığı bir toplumda herkes onu yapar. O artık ileride öyle tabi bir hal olur ki evlenince anayı babayı bırakıp hemen hanımını öncelikle ele almak. Öyle olmalı ki benim anamın yemediğini ben karıma yedirmemeliyim. Babamın yemediğini karıma yedirmemeliyim. Babama yedirmediğim, ben çoluk çocuğuma da yedirmemeliyim. Ben babamı düşüneyim ki o da babasını düşünsün. Anladınız mı? O benim babamı nasıl düşündüğümü benden canlı görmeli. Sonra o da babasını düşünsün. Ben haftada birkaç kere eve ararım. İnanın benim çocuklarım benim annemi aradığım kadar beni aramaz. Hiç umurumda değil. Ben annemi arayayım da onlar da analarını ona göre arasınlar. Çocuğa bunu canlı canlı olarak çocuğun yaşamasını sağlamak gerekiyor. Ama gençler ana baba hakkından konuşur olmalı artık. Değil mi? o zaman o genç o genç topluluğu bunu yaşıyor birbirine yaşatmaya çalışıyor aksine hareket edenlere ne yapıyor uyarlıyor böyle birisine kız verilmez demin senin dediğin gibi sen de onu hak eden birisi olmalısın ben senin ananın, anana babana kötü davrandığımı görürsem sana kız vermemeliyim öyle mi onun kızını oğluma da Yani yaptırım ortamı oluşturmak gerekiyor.